Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri çalışmasıyla ile ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Âl-i Suresinin 121 ve 122. ayetinin Meal ve Tefsiri ile devam ediyoruz. Meali Hani sen sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Savaşmak için müminleri mevzilere yerleştiriyordun. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. O zaman sizden iki bölük Allah onların verisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Tefsiri 121-122. Bu ayetler Uhud savaşı ile ilgili olup. 120. ayette yer alan sabretme ve disiplinli davranma tavsiyelerine uyulmadığı takdirde neler olabileceğini Müslümanlara göstermek ve bundan ders almalarını sağlamak için savaş günlerinde cereyan eden bazı önemli olayları hatırlatmaktadır. Uhud, Medine'nin yaklaşık 7,5 kilometre kuzeyindeki meşhur dağın ismi olup, Savaş bu dağın eteklerinde meydana geldiği için bu adı almıştır. Uhud Savaşı, Hicret'in 3. yılında ve Bedir Savaşı'ndan yaklaşık 15 ay sonra Şevval Ayı'nın ortalarında Cumartesi günü meydana gelmiştir. Kureyşliler, Bedir Savaşı'ndaki yenilginin ve kaybettikleri yakınlarının intikamını almak maksadıyla, Ebu Süfyan'ın kumandasında çeşitli Arap kabilelerinden oluşan 3.000 kişilik bir orduyla Medine üzerine yürüyerek şehrin kuzeyindeki Uhud Dağı yakınlarında bir yerde mevzilendiler. Durumu haber alan Hz. Peygamber arkadaşlarını toplayıp şehrin içinde kalarak savunma savaşı veya dışarı çıkarak meydan muharebesi yapma konusunda onlarla istişare etti. Hz. Peygamber ve tecrübeli sahabiler, Medine içinde kalıp savunma savaşı yapma taraftarıydılar. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül de aynı kanaatteydi. Bu görüşü benimseyenler, Medine'nin tabi durumunun savunmaya elverişli olduğunu, şehir içerisinde düşmanı kuşatmanın daha kolay olacağını ve böyle bir savaşta kadın ve çocukların da yardım edebileceklerini söyleyerek tezlerini savundular. Fakat özellikle Bedir Savaşı'na katılmamış olan genç sahabiler, düşmanı Medine dışında karşılamak ve meydan savaşı yapmak istediler. Bunların ısrarlı istekleri üzerine Hz. Peygamber şehrin dışına çıkmaya karar verdi. Bin kişilik bir ordu hazırladı. Zırhını giyerek ordusunun başına geçti. Durumun ciddiyetini sonradan kavramış olan gençler, Hz. Peygamber'in içtihadına aykırı bir görüşte ısrar edip onu istemediği bir işe razı ettikleri için pişman oldular. Bu durumu Hz. Peygamber'e arz ettilerse de Resulullah, bir peygamber zırhını giydikten sonra Allah onunla düşmanı arasında hükmünü verinceye kadar savaşmadan onu çıkarması doğru değildir buyurdu. Hazreti Peygamber ordusuyla düşmanı karşılamak üzere Medine dışına çıktı. Şavt denilen yere geldiklerinde münafıkların reisi Abdullah bin Übey, Muhammed bizi dinlemedi, çoluk çocuğu dinledi, bizim görüşümüz bu değildi diyerek 300 kişilik taraftarıyla birlikte ordu saflarından çekildi. Bu durum Müslümanlar üzerinde olumsuz etkisini gösterdi, karışıklıklara sebep oldu. Neredeyse Harise oğullarıyla Seleme oğulları da bunların etkisinde kalıp ordu saflarını terk edeceklerdi. Ancak Allah'ın yardımı ve sahabenin kararlılığı sayesinde bu düşünceden vazgeçtiler. 122. ayette bozulup çekilmeye yüz tuttuğu bildirilen iki bölük bunlardır. Hz. Peygamber kalan 700 kişiyle yoluna devam etti. Uhud'a vardığında, dağı arkalarına, düşmanı karşılarına alacak şekilde ordusunu düzenledi. Ancak burada düşmanın sızabileceği bir geçit daha vardı. Oraya da Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 kişilik bir okçu birliğini yerleştirdi ve onlara şu talimatı verdi. ''Oklarınızla bizi savunun. Sakın arkamızdan gelmelerine izin vermeyiniz. Yensek de yenilsek de hiçbir şekilde yerinizden ayrılmayınız.'' Kuşların etlerimizi gagaladığını görseniz bile sakın yerinizi terk etmeyiniz. Müslümanlar gerek savaşçı sayısı gerekse silah gücü bakımından kendilerinden kat kat üstün olan düşman ordusuyla savaşa tutuştular. Başlangıçta İslam ordusu üstün duruma geçti ve düşmanı bozguna uğrattı. Ancak bu başarıyı kesin zafere ulaşıncaya kadar devam ettirmeleri gerekirken, askerler savaş sonuçlanmadan ganimet toplamaya başladılar. Hz. Peygamber'in geçidi korumakla görevlendirdiği okçular da, arkadaşlarının kaçan düşmanın bıraktığı ganimeti topladıklarını görünce, kumandanları Abdullah bin Cübeyr'in ısrarlı uyarılarına ve Hz. Peygamber'in Kesin emrini hatırlatmasına rağmen ganimet toplayanlara katılmak üzere yerlerini terk ettiler. Kumandanın yanında sadece birkaç kişi kalmıştı. Böyle bir fırsatı yakalamak için pusuda bekleyen düşman süvarilerinin kumandanı Halit bin Velit derhal harekete geçip dağın çevresini dolaşarak bu geçitten saldırıya başladı. Kendisine karşı geçidi savunmakta olan Abdullah bin Cübeyr'i, yanındaki birkaç okçuyla birlikte kılıçtan geçirerek İslam ordusuna arkadan saldırdı. İki kuvvet arasında kalan İslam ordusu şaşırıp neye uğradığını bilemedi. Müminler, Hz. Peygamber'in çevresinden dağılıp kaçmaya başladılar. Bu arada, dağılmış olan Mekke ordusu toparlandı ve geri dönerek saldırıya geçti. Hz. Peygamber'in yanında düşmana karşı cesaretle savaşan çok az Müslüman kalmıştı. Bu durum, savaşın Müslümanların aleyhine dönmesine sebep oldu. Hz. Peygamber'in yanındaki Müslümanlar, onun hayatını korumak için her şeyi göze alıp, Ölüm kalım savaşı vermelerine rağmen Hz. Peygamber alnından ve yanağından yaralanmış, daha önce düşman tarafından kazılmış olan bir çukura düşmüş, bu arada dişi de kırılmıştı. Resulullah yüzünden akan kanları silmeye çalışırken şöyle diyordu. Peygamberlerini yaralayan bir kavim nasıl iflah olur? Bununla beraber o, düşmanlarını lanetlemiyor, aksine onların hidayete ermeleri için dua ediyordu. Tam bu esnada Resulullah'ın şehit olduğu söylentisi yayılmaya başladı. Sahabe bu söylentiden o derece etkilendi ki, Hz. Peygamber'i kahramanca savunanlar bile cesaretlerini yitirdiler ve onun yanında sadece birkaç fedakar Müslüman kaldı. Sahabeden biri, Hz. Peygamber'in sağ olduğunu görünce, işte Allah'ın Resulü burada diye bağırmaya başladı. Hz. Peygamberin yaşamakta olduğunu haber alan Müslümanlar tekrar onun etrafında toplandılar ve dağın emin bir yerine çekildiler. Ebu Süfyan'ın komandasındaki Kureyş ordusu Hz. Peygamberin öldüğü haberine aldanıp işin bittiğini zannettiği için bu fırsatı değerlendirerek Müslümanları takip etmeyi düşünememişti. Düşmanın bu durumunu fark etmiş olan Hz. Peygamber bunu, düşmanın kendisinden uzaklaştırılması için allah Teala tarafından verilmiş bir fırsat olarak değerlendirmiş ve kendisinin sağ olduğunu Müslümanlara duyurmak isteyen Ka'b bin Malik'i susturmuş, böylece düşmanın yeni bir saldırıya geçmesini önlemişti. Gerçekten Müslümanlar perişan bir şekilde dağılmışlar, Kureyşlilerin önlerine çıkacak hiçbir engel kalmamıştı. Kazandıkları zaferi sonuna kadar götürebilirlerdi. Fakat Allah, peygamberini ve Müslümanları korumuştu. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.